Uğruyor olunca salonun kalabalığı artmış ha. <gülüyor> abi sen yan mahalledeki 3 yıldır gelmeyen bakkal değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Kirbem geldi mi? <gülüyor> Hepiniz hoş gelmişsiniz. G gözlerinizden ateş çıkıyor <gülüyor> dersler <önce. gülüyor> Maşallahınız var ya. Şimdi abi ben size 2 tane soru soracağım. Var mı şöyle gönüllü? Abi ben hazırım soruya diye. Heh. İsim ne kardeşim? Muhammed, Muhammed dikkatin burada değil mi? Evet, Sana iki sorum var. Elime bir tane tohum koydum. Elma tohumu. Birinci sorum şu, Allah bu tohumu ağaç yaratabilir mi? Yaratabilir abi. İkinci sorum şu, Allah elimdeki bu tohumu ağaç yaratır mı? Ağaç mı? Neyi yaratır mı? Soruyu odun, odun. <gülüyor> Bak baştan sorayım istiyorsan Muhammed. Var mı anlayan? Başka biriyle de gir. Ömer. Hazır mısın? Hazırım. Birinci soru: Elimde bir elma tohumu var. Allah bu tohumu ağaç yaratabilir mi? Yaratabilir. Yaratabilir. İkinci sorum elimdeki elma tohumunu Allah ağaç yaratır mı? Yaratmaz. Yaratmaz. Anladın mı abi olayı? Elinizdeki tohumu yaratmaz Allah ağaç. Yaratır diyen varsa eline tohum diksin beklesin böyle. <gülüyor> Kendi kök bağlar ama elinde bir şey olmaz. Cenab-ı Allah tohumu ağaç yaratmak için sebepleri kullanmanı şart koymuş abi. Sen o tohumu uygun bir mümmit zeminde toplar kullanmadan güneşle hasbihal ettirmeden, yağmurla ıslatmadan onu ağaç olarak verir mi Turgay abi? Vermez. O zaman baştan söyleyeyim. Elimdeki tohumu Allah ağaç yapabilir ama elimdeki tohumu toprağa dikip koymadan Allah ağaç yapmaz. Neden? Çünkü dünya dediğin yer, Mehmet abi hikmet dairesi. Ne demek hikmet dairesi? Her şeyi sebeplere, fenasubi illiyet prensibine bağlamış Allah, sebep-sonuç ilişkisine. Mesela karpuz istedin, ekersin, dikersin, sularsın, güneşe çıkarırsın, beklersin. Ama öbür dünya kudret ailemi, döndüğün an karpuz istersen karpuz olur. Tam onu ısıracağım dersin, ya karpuz ısırdım ama canım elma çekti derken, ağzında elma tadı verir. Bu dünya hikmet dairesiyken Miraç abi, öbür dünya kudret dairesi. Ama Allah bu dünyada bir şeyleri sebeplere bağlıyor. Doğru mu? Şimdi bizler cenneti istiyoruz. Doğru mu Engin? Ama ölmek istemiyoruz. Oldu mu Sinan abi? Olmadı. olmadı. Peki bizler cennet istiyoruz. Doğru mu? Ama Turgay abi amel etmek istemiyoruz. Bu oldu mu? Bu da olmadı. Bak şimdi Turgay abi sana nefsimizin inanılmaz bir tane katakullisinden bahsedeceğim. Bizler Günlük hayatta rızık meselesi için, para için, gecem için Ya zaten bir rezak var deyip amel etmemezlik yapmayız. Doğru mu? Ben matematik öğretmeniyim. Her sabahın 7.30'da uyanıyorum abi. Neden? Çünkü bir rızık için bu olayın sebeplere bağlı olduğunu anlamışım. Ama konu ahiret olduğu zaman namaz kılmayan birini biraz dürt söyle abi. Ya Allah zaten gafurdur, Allah zaten rahimdir diyecek. Rızık konusunda köşede amel etmeyip ya zaten Allah rezaktır verir demeyen bir adamın konu ahiret olunca amel etmeyip ya Allah gafurdur rahimdir zaten affeder sen ne konuşuyorsun demesi nefsin ne kadar namussuz olduğunun göstergesidir Doğru mu abi? Demek ki bizim bu dünyada cennet için, cehennem için de amele ihtiyacımız var ama biz bazı noktaları kaçırıyoruz. Şimdi şöyle zannediyoruz Turgay abi. Cennete gireceğim çıkacağım. Hepimiz böyle bir girdi çıktı olacak. Cennet aynı makamda bir şey zannediyoruz. Cennette mertebeler var. Şimdi Turgay abi ben gelip sana desem ki ya abi ben bir tane ev aldım. E köşe bir yerde 20.000 lira ev alabilirim. Bir tane akıllı evi bir trilyon alabilirim. Doğru mu? E bunun arasında bir çok mertebe var mı? Var. Evde dahi mertebeler varken cennet ve cehennem mertebesiz olabilir mi? Asla olamaz. Yunus nerede? Cennet cehennem mertebesiz olabilir mi Yunus? Olmasına hiçbir imkanı yok. Şimdi insanın aklında bir de şu soru geliyor Turgay abi. Diyor ki insan, ya tamam anladık cennet ve cehennemde mertebe var. Doğru mu? İyi de hepimiz aynı yere giderken farklı mertebelerde nasıl olacağız? Doğru mu cennet bir tane doğru mu Fatih? Bir tane cennete aynı mekana gidip farklı mertebede nasıl olacağız? Bak şimdi. Ben bir gün rahmetli dedeme yemek götürdüm Mehmet abi. Dedem böyle 90 yaşında mıydı neydi? Ya böyle karpuz götürdüm, ekmek götürdüm, şunu bunu götürdüm. Sofrada bir baktım, ekmeğin kurusunu yiyor, karpuzun kabuğunu ısırıyor fark etmemiş. Neden? Dilindeki tat alma reseptörleri iflas etmiş abi. Aynı karpuzu benim tat alma reseptörlerim daha deri olduğundan, ben iliklerime kadar hissederken Aynı karpuzun dedem o kadar hissetmiyor ki sadece kabuğunu sıyıyor. Aynı karpuz, aynı yemek, aynı tepsi ama aldığımız tatlar farklı. Aynı cennet ama mertebe farklı olduğundan aldığın tatlar ve lezzetler onlar da birbirinden farklı olacak engin. Ve Bediüzzaman konuya şöyle giriyor. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki bu dünya Allah'ın bir saltanatı mı Ömer? Evet. O zaman burayı tefekkür etmemiz lazım. Hiçbir saltanat yoktur ki Saltanata itaat edenlere Mükafatı Ve isyan edenlere Mücazatı Yani cezası bulunmasın Eskilerin bir bedduası var Turgay abi Yavuz'a vezir olasın derler Duymuş muydun hiç böyle? 7 yılda 11 vezirin kellesini alıyor Yavuz Çünkü devleti güzel yönetmediklerinden dolayı Şimdi demek ki Yavuz'un dediklerini yapmayan Bir mücazat alır mı abi? Alır. Peki Yavuz'un yanında güzel bir galibiyet elde eden bu da onun karşılığında bir mükafat alır mı? Alır. Demek ki bir saltanat mükafat ve mücazatsız olur mu? Olmaz. İçinizde firması, şirketi olan arkadaşlar vardır. Yanında birilerini çalıştıran arkadaşlar vardır. Sizin elemanınız haddinden fazla performans gösterdiğinde Fatih abi değil mi? Sen bazı arkadaşlarla çalışıyorsun. Ya kardeşim şu da primin dediğin oluyordur. Ama baktın malzemeden çalıyor. Başkalarının karısına, kızına bakıyor. İşleri katakulli yapıyor. Bu sefer de sen onu dövmeden göndermezsin. Sen bir de güzel adam döversin. 150 kilo abimiz canki bir abimizsin. Doğru mu Fatih abi? Senin saltanatında bile mükafat mücazat varken şu kainattaki saltanatta mükafat yani cennet, mücazat yani cehennem olmama imkanı asla yoktur. Ali der anlıyor musun? Elbette! Rububiyetin mutlaka mertebesinde bir saltanatı ı sermediyenin o saltanata iman ve intisap ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı o mükafat cennet ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de mücazatı yani cehennemi o rahmet ve cemale o izzet ve celale layık bir tarzda olacak diye Rabbül Alemin ve sultanu Deyan isimleri cevap veriyor insanların bu noktada çok böyle Allah zaten gafur rahimdir diye rahat yaşamalarının sebebi Allah'ın bütün esbalarını beraber düşünmemeleri. Bak Turgay abi şöyle bir şey düşünelim. Baş ölümümüzde bir tane abimiz olsun. Abimiz çok şefkatli biri. Turgay abi, örneğin biraz sert olacak ama inanın güzel anlaşılacak. Çok şefkatli biri Turgay abi, baş abi. Ben bu abiye bir gün işte aç kalıyorum, yemeğini pay paylaşıyor. Şefkatin gereği değil mi? Üşüyorum tişörtünü veriyor, yolsuz kalıyorum arabasını veriyor. Daha sonra estağfurullah yanlış anlamayın bir gün diyor ki ya canım çekti eşini de ver diyorum. Olur mu? Bu şefkatten dolayı verse olur mu? Olmaz. Neden? Onun şefkatiyle beraber namusu da düşünmem lazım. Cenab-ı Allah'ın şefkatini düşünüyorlar ama adli mutlak olduğunu unutuyorlar. Allah çok şefkatlidir ama adaleti de dirhem dirhem verir. Bunun yanında diğer esmalarının tecellisini de hesaba kattığında kainatta zerre atom bir mizanla karşılaşacaksın. Kesinlikle karşılaşacaksın. Anlatabiliyor muyum? Şu cennet kısmını biraz daha tasvir edelim Turgay abi. Bizde eksik kalıyor. Ömer bir gelsene şöyle. Şimdi Ömer senle biraz biz cennete gidelim kardeşim benim. Şimdi biz de Bunları düşünmek, bunların mertebeleri biraz eksik kalıyor. Ömer'e mikrofon. Vay! <gülüyor> en son haftrayı hamile kalmıştı. Şöyle gel Ömer. Tamam. Çöm dizine, ayağın üstünde dizin. Çöm Ömer. Tamam. Şimdi bak Ömer, bana çok sevdiğin bir tane yemekten bahset kardeşim. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle bana zil bir tane söylemen lazım. Ben senin hepsini sevdiğini biliyorum. Sen de hepsini karesini seviyorsun, değil mi Fatih abi? O hepsi, sen güzellikle hepsi kare. Şimdi bak, bana çok deli gibi sevdiğim bir yemekten bahset. Ne abi? Kuyu kebabı. Başka ne var abi? Böyle yesem yesem bıkmam dediğin. Sinan abi ne var eşinin yemeği? Taze <gülüyor> fasulye. Boşanmış gibi baktım bana. <gülüyor> Taze fasulye. Annen ne yapar böyle? Abi yesem yesem bıkmam ben. Mantı yapar. Kayserili misin? Suvas. Fatih var mı böyle sevdiğim yemek? İçli köfte. Abi isim neydi? Ha Zeki kardeşim. Ne seversin böyle abi yesem yesem bıkmam diye. Karnıyarık. Karnı Can, sen tavuk döner seviyorsun değil mi? Aynen, Bu tam fakir öğrenci. <gülüyor> Bu hep tavuk döner, fix. Şimdi bak Ömer tantuni diyelim mi? Örüyen diyelim ya. Tantuni diyelim. Tamam tamam. Ben seviyorum tantuni diyelim. <gülüyor> Şimdi bak Ömer, 5 tane tantuni'ye, yani göz damlası diye yer onu. <gülüyor> Doğru mu? <gülüyor> Problem var mı 5 tantuni'de? de? Problem yok. Peki Ömer'i 10 tantuniye zorlayalım. Şöyle güzel Mersin'de güzel bir tantuni. Onu, onu, onu kaldırabilir misin Ömer? Gelim. <gülüyor> 12 yapsak? Geliriz ya. <gülüyor> 15 yapsak? Zorlandır. Bir düşünürüm yani. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, 20 yapsak gene de yiyebilir misin lan? Yersen aldık vallahi burada. <gülüyor> 20'de nasıl olursun? Artık şişerebiliyoruz. <gülüyor> Yana dolar. 20'de nasıl olur? <gülüyor> Samimane soruyorum. Sana 20 tane çift lavaş tantuni. Çift <gülüyor> Bıkarsın. Peki 25'i zorlasam Nefret, nefret edersin 30'u da dayasam şöyle Ağzına bastıra bastıra Bir yerde kusar bıkar mısın Merhaba. En sevdiği yemek insan... Sen kaç tantuni götürürsün Üç tane önce Ya bırak Allah aşkına ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak abi En sevdiğin yemek tantuni dahi olsa Murat 30 taneden sonra ondan kusarsın Cennette bırak tantuni'yi Sadece bir elma yediğini düşün Cennetteki nimetlerin Abdurrahim abi Şekli ve ismi benziyor, lezzetlerinin alakası yok. Şekli ve ismi biz orada tanıyalım diye benziyor. Ama lezzetini anlamak istiyorsan ne yapacağım biliyor musun abi? Bir tane elmanın gölgesini yere vurdu, o betonu yala, işte o betondaki tat, dünya, gerçek tatı da cennettir. Alakası yok. Birinci elmayı yedim değil mi? İkinciyi yerken, ikinci ısırığım elma, birinci ile arasında sonsuz tat farkı var. 3. elmaya geçeyim mi? Bak normalde tantuni'den ya da elmadan 3'e 5'e geçtiğinde biraz bıkarsın. 3.'e geçtiğinde ilk 2 yediğin elmayla arasındaki tat farkı ve kalitesi sonsuz kat daha fazla. 4.'e geçiyorum. 50.'ye geçiyorum. 50. elmayı burada bir adama ameliyat edip yediremez. Cennette 50.'yi ısırdığında diğer 49 elmayla Ömer hiçbir tart farkı yok ve diğer 49'undan daha farklı ve daha güzel sonsuz derece farklı bir lezzet var bir şey. <gülüyor> Daha elmayı anlatıyorum Huri'ye geçmedim ya Sen gerçi onu da yersin Ömer <gülüyor> <gülüyor> Ömer Allah razı olsun İyi, Bak şimdi Gerçekten. Hazır Huri demişken Aydın çok dikkatli baktım Tur suresinde Bak abi Tur suresinde az önce ben elmi anlattım ha, Mustafa Uca. Daha huri geçmedi bak Tur suresinde bir ayet var abi hurilerle ilgili Diyor ki dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında Bak abi karşılık var mı Turgay abi? Karşılık var Sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için Denir biz onlara iri gözlü Güzel hurileri eş olarak vermişiz <gülüyor> oğlum sevinmekide ne var sana yok <gülüyor> abi düşün iri gözlü hurileri eş olarak vermişiz diyor mesela bu dünyada oldu işte terslik evlenemedin edemedin senin için cennette hurilerimiz mevcut bu yüzden bir insanın harama girip o hurileri azaltması ahmaklıktır madem senin bu dünyadaki haramın oradaki hurilere ihanet olacak ne diyeceksin abi ya helalim ol ya da kaybol <gülüyor> Haydar innaari huri olunca ne gidiyorsunuz ha? Bak şimdi Ben hurilerle ilgili bir hadis okuyacağım abi Ben bu hizmete bu hadisten sonra girdim aslında. şimdi Abi ne yapayım burada sapsapa mı gidelim? <gülüyor> Bak şimdi abi hadiste diyor ki Huri'nin 70 kat libası Libas kıyafet 70 kat libasının enes bile geldi <gülüyor> Tutun oğlunu tutun bak şimdi hadiste diyor ki abi 70 kat libasının altından kemiğin iliği gözükür diyor libas ne demek abi kıyafet demek şimdi bu ne demek aynen kumaş çok güzel şimdi abi biz bir elma yesek elmanın güzel rengi bana bir lezzet veriyor değil mi işte bu bir tane libas oluyor peki Abdurrahim abi elmanın kokusu lezzet veriyor mu o da lezzet veriyor <gülüyor> sen niye duraksadın limon diyeceğim diye değil mi <gülüyor> Şimdi onun kokusu lezzet veriyor mu Fatih abi? O koku Ayrı bir libas oluyor. Peki ben onu ısırsam, bana, benim dilime çok güzel bir lezzet daha veriyor mu? O verdiği lezzet elmanın başka bir libası oluyor. Şimdi Hure'nin 70 kat libas altından kemiğin iyiliği gözüküyor ne demek? Onu gördüğünde ayrı lezzet. Sohbet ettiğinde ayrı lezzet. Ama bu dünyadakilerle hiçbir zerre kadar alakası olmayan bir lezzet alıyorsun. Ve bu dünyada 3-5 tane duyu organıyla sadece lezzet alabilirken öbür dünyada belki... Milyonlarca farklı duyu reseptöründen milyonlarca farklı lezzet alacaksın abi. Değer mi bu dünyada harama girmeye bu huriler dururken? Abi bu dünyadaki kızlar huriler yanında çok çirkin kalıyor abi. Yani öbür dünyada huriler bu dünya kızlarını çaycı bile yapmıyormuş abi. Ben arkadaş var gitti ona sordum. <gülüyor> Abi bak düşün ya bak şaka bir yana Bak abi erkek erkek konuşuyoruz şaka bak, Huri diye, bir, bak şimdi abi Şunu kapa <gülüyor> <gülüyor> bak Huri Kapa <gülüyor> kameri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi bak şaka bir yana Huri diye bir şey var ya Şimdi ben Yunus'un ne düşündüğünü biliyorum Yunus diyor ki içinden Bak ben hiç okuyorum Yunus <gülüyor> Yunus içinden diyor ki şimdi Mehmet abi Yüzlerce binlerce Huri var E ben bir tane gariban kaldım nasıl baş edeceğim diyor Bak şimdi Yunus Bu dünyada anlatıyorum sana şimdi yunus bu dünyada nasıl tek merkezde iki tane el hareket ettirebiliyorsun değil mi Orada da tek bir merkezde yüzlerce yunus yapabileceksin mesela düşün yüz tane yunus oldu bir tanesi anangile gitti köfte yormuşlar. bir tanesi eş dost akraba gitti bir tanesi hadi bağda bahçede çayırda çimende gezip kaldı 97 97 murilere öbür dünyada nasıl yetişirim diye dertlenmenize de gerek yok sorun mu var <gülüyor> Şimdi abiler cennetle ilgili Bediüzzaman Hazretlerinin muazzam bir tasviri var. Mehmet abi dinliyor musun bu tasviri? Hayatımda böyle bir tasvir duymadım aydın. Dikkat iyi ver. Dünyanın bin sene mesudane hayatı. Kaç sene? Peki mesudane ne demek? Hiçbir dert yok. Elektrik faturası? Yok. Hastalanma? Uykum geldi? Dizim ağrıdı? Yok. Bin senelik mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatına. Dünyayı kusursuz say Süleyman, bin yıl yaşa cennetin bir saatine denk gelmiyor. Ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat ruyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemili zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebeyi i huzuruna gidiyoruz. Cennet hayatının bin yılını düşün Cenab-ı Allah'ın cemalini görmenin bir saatine karşılık gelmiyor. Değer mi dünyaya şimdi soruyorum sana. Bin yıl verseler sultan yapsalar her yer tamamen senin olsa. Cennetin bir saatine de karşılık gelmiyor. Değer mi taş kıranda bunları kaybetmeye? Değmez değil mi? Deyse o nefis ahmaktır çünkü. Bak çok dikkatli dinlemek lazım. Mehmet abi benim şalterlerde de patladı biliyor musun? Üstad hazretlerinin bir cümlesi. Cenneti tasvir eden ben böyle bir tarif daha önce duymadım. Tarif bunlar formülüze edilmiş tarifler. Fatih abi ne diyor biliyor musun cennet için? Ruh vüsatinde, hayal süratinde. Ruhun genişliğinde ve hayalin hızında olacaksın diyor cennet için. İnanılmaz bir tasvir ya. Mesela düşün bak Murat. Cennette bir tane köşk verdi Cenabı Allah bana diyelim. 10 milyon odalı 1 milyon katlı bir köşk. Odasının birine giriyorsun abi, tamamen böyle kuru habiyeler döşermiş odaya. Tabi her pencereden Cemalullah'ı seyrediyorsun. Öbür odaya giriyorsun, işte PlayStation 10 milyon çıkmış, onu oynuyorsun arkadaşlarla. Öbür odaya çıkıyorsun böyle, Lamborghini'yle yarış arabası oynuyorsun. Öbür odaya gidiyorsun, öbür odaya, daha beşinci odadasın. tabi bir milyonuncu kattan bağırıyorlar, Mehmet nerede kaldın diye. Lan bir bakıyorsun lan, arkadaşları topladıydım, onu unuttum. Bir çıkıyorsun abi bir milyonuncu kata, tabi hayal süratıya, ruh vüsatıya. Hemen çıkın bir milyonuncu kata, bir çıkıyorsun abi. Güneş dibinde ama tenini yakmıyor. Yağmur usulca dokunuyor ama seni ıslatmıyor. Bütün sevdiğin ahbapların o terasta oturmuş. Miraj abi çok iyi dinle. Onları selamlarken sıra beklemek bile yok. Hayır anlatamadım. Önce bunu sonra bunu öpersin ya orada birden çoksun ve telapati var sıra bile yok. Onun bile de Bak şimdi bacağımı kıvırıyorum mesela dizim ağrıyor. O bile yok. Gözünü çevirirken zaman geçirme hadisesi bile yok. Biraz üşüdüm. Üşüyemezsin. Ya sıkıldım çok konuştuk. Sıkılamazsın. Orada nefsin hoşuna gitmeyen hiçbir şey yok. Bir bakıyorsun terasta bir milyonuncuk katta Annenler, babanlar, bütün eşlerin, dostların, sevdiğin herkes, muazzam bir kahvaltı, güneş tepende, Zümrütü anka kuşları köşelerde sana hizmet ediyorlar. Birden anne sesleniyor, ya Mehmet domatesi unutmuşsun, tamam anne yap, bir milyoncu kattan atlıyor aşağı. <Gülüyor> tabi cennet, bir milyoncu attan atlıyorsun abi, şelalenin dibinden domatesi topluyorsun, cherry. Oradan geri uçuyorsun abi. Gücün yetmiyor. 900 100, 100, 100.000'inci kata falan zümrüdü anka geliyor, tutuyor. Abim yorulma Mehmet abi. Mehmet abi gelmiş, hoş gelmiş diyor. <gülüyor> Çıkarıyor abi. Dostlarla muazzam hasbihal ediyorsun. Değer mi? Her penceresinde Cemalullah'ın temaşa edileceği, dostlardan hiçbir ayrılığın olmadığı aynı anda. Bak bu cümle önemli. Aynı anda eşine, çocuğuna ...ve binlerce dostuna aynı anda muhabbet duyabileceğin... ...bunların çok daha ötesinde resullahın belki masasına komşu olabileceğin. Hz. Ali'nin kapıda arladığı, Hz. Ömer'in heybetli duruşuyla... ...sen miydin o dünyada günahlara karşı o dayanan pehlivan dediği. <gülüyor> Hz. Ebubekir'in o bana benzeyen Sıddık sözünden emin sen miydin dediği... Hazreti Ali'nin ilmin kapısının bir anahtarını da dünyada taşıyan genç sen miydin dedi. Hazreti Osman'ın ne zaman gözün harama kaysa aklına ben geldim O bana benzeyen delikanlı genç sen miydin diye O sofrada bir dakika Hasbihal'in yerini yedi düveli sana verseler sağlayamazsın usta Değer mi böyle bir meseleyi Dünya ile satmaya Değmez kardeşim Böyle bir cennet için inanın Gerçekten değmez Bir hadis var Kişi sevdiği ile beraberdir Sevban naklediyordu Sahabe sevban naklediyordu değil mi Kişi sevdiği ile beraberdir diye bir hadis var Şimdi abi mesela bir ayet bakılırken Mehmet abi dört cihette bakılır önce ayetin zahir manasına bakılır görünen demek sonra batına bakılır derin manası sonra haddine bakılır sınırı nedir sonra muttalağına bakılır anlam çerçevesi nedir diye şimdi ben bu bakışın inşallah yanılmıyorumdur bir hadis içinde olabileceğini biraz Düşündüm yani ve kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini biraz daha batın manasında baktığımda şöyle bir şey düşündüm Biz hep bunu nefsin aldatmasıyla olumlu düşünüyoruz Ya senin o eş diye tuttuğun evlendiğin sevdiğin insan cehennem ehliyse sen de onu Allah'tan üstün tuttuysan Kişi sevdiğiyle beraberse sen de onunla cehennemin dibine gidebilirsin usta Bu aleyhisselam Nut aleyhisselam eşleriyle farklı yerde Doğru mu? Firavun neşe Asiye. Eşleriyle farklı yerde. Demek ki birini Allah için severken çok dikkatli sevmemiz lazım. Her şey zıttıyla bilinir. Cenneti anlatıyorsak cehennemi anlatmamız şarttır. Bak şimdi abi. Zemheri denen bir olay var. Ne demek abi? Zemheri soğuk demek. Biz zannediyoruz ki cehennemde Urfa sofrası var. Şiş sokacaklar, çevirecekler falan. Bunun haricinde binlerce azap var. Bak Mehmet abi şuraya hesaba katın. Bugün bir adama alsam, bedeni bir azaba soksam, ben o adama en fazla bayıltana kadar işkence ederim. Olmadı, bayılmanın bir evre üstüne geçer. O adam ölür, komple gider. Azabı sınırlıdır. Ama ruh bir azap çektiği zaman, Cenab-ı Allah kulun bir latifesini büktüğü zaman, o kul haramlarla kendi latifesini tıkadığı zaman, ona dayanamıyor ve o adam latifenin, manevi organı tıkalmasından intihara kadar gidiyor Turgay abi. Yani siz ruhun azabı yanında bedeni köşeye bırakın. Askıya alsın. ki bu konuşulacak mesele değildir. Deyin. Bak sıcak bir dünyanın yani sıcak evresi binlerce santigrata kadar ya değil mi abi? Mesela bir atölyede de çıkarıyorlar bunu. Ama eksi 214'ten sonra hiçbir canlı dünyada yaşamıyor. Neden? Eksi 214'ten daha soğuğu cehennemde derileri yakacak. Lütfen soğuktan dolayı derisi yanmış birini bulun ve sıcaktan dolayı yanmışla yan yana getirin. Soğuk yanığı diye bir olay var Mehmet abi. İnsan ateşi çayla içeyim de şu soğuk beni yakmasın der. Bu zemheri denen olay cehennemde mevcut. ve kişi o günahlarından dolayı Mustafa Hoca belki zincirlere vurulacak. Zincirler vücudunu sıkacak. Azap üstüne azap olacak. O azaplar sonucunda dayanamayacak. Sallanacak vücudu daha çok büyürken Zincir daha çok sıkacak. Karnı acıkacak. Zakkum yedirecekler. Yedikçe daha da susayacak. Lütfen su verin diye yalvaracak kör karanlıkta. Su diye irin verecekler. iltihap iltihap. İçlikte susayacak. Susadıkça daha çok içecek. Ama bayılamayacak. Uyuyamayacak. Ölemeyecek ve hiç kimseden yardım ve medet talep edemeyecek bir diyara yolculuk var. Hazır mısın usta? Zümer suresinde Allah'ın intikam alıcı olduğuyla ilgili bir ayet var. Lütfen çok önemli dikkatinizi istiyorum çok. Mehmet abi benim bir tefekkürüm var. Paylaşsam yanlış da olsa bu kusurumu affeder misiniz bugünlük? Bana hakkınızı helal eder misiniz? Benim bir tefekkürüm var. Bir dayanağım yok. Sadece kardeşiniz olarak kendim düşündüm. Sizle de düşündüğüm hikayeyi paylaşmak istiyorum. Yanlış da olabilir. Ben hakkınızı helal edin. Doğrusunu araştırın. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. Doğru mu? Ve mekri ilahi diye bir kelime var. Ne demek abi? Oyunları bozar başlarına yapar. Doğru mudur? Bu Allah'ın bir e, adetullah diyebilir miyiz? Oyuncuların, hilecilerin, düzenbazların oyunlarını başına yıkar. Bu dünyada ben birinin yüzüne baksam hangi günahları işlediğini anlayamam. Cehennemde bir adamın azap çeşidini gördüğünüzde hangi günah işlediğini anlayacaksınız. O zaman günahla azap çeşidi ilişkili. Şimdi ben geçenlerde böyle namazdan sonra bir risale okudum, dua ettim. Lütfen çok iyi dikkati bana ver. Bana çok iyi ver. Böyle bir derinlemesine böyle bir tefekkür ettim abi. Dedim ki sürekli insanlara hul ful vaadeden, vaadinden dönen, yalan söyleyen, onları dolandıran düzenbaz bir adam düş. Bu adam imansız bir şekilde öldüğünü düşün Ama her fırsatta sürekli insanlara zulmetmiş zalimin tek. Ama nasıl zulmetmiş? Hilelerle Onlara yalanlarla aldatarak Mahvetmiş onları Dedim ki bu adam cehenneme düşsemeli Zebanilerde dese ki Sen 1 milyon yıl yanacaksın sonra seni cennetteki eşine çocuğuna kavuşturacağız Yok diyebilir mi? Var mı başka şansı? Söyle bir şansı da imkan 1 milyon yıl azap duysa Damarlarına kadar Ruhunda bedeninde Cennettekilere cehennem gösterilir lezzeti artsın diye Cehennemdekilere de cennet gösterilir azabı artsın diye Askerde şafak sayan arkadaşlar vardır burada 1 milyon yılı cehennemde azap sayıp 1 milyon yıl sonra cennette hanımına kavuşacağını sayan Bir cennet ehli düşün şimdi 1 milyon yıl Azapları çekiyor Dertleri kahırları çekiyor Ve bu esnada bir cennet penceresinden Hanımının çocuğunun orada bir milyon yıl sonra onu beklediği gösteriliyor. Otuz yıl değil, elli yıl değil, bir milyon yıl azap çekiyor. Bir milyon yıl azap bittikten sonra geliyor cehennem melekleri yanına. Diyor ki, senin bir milyon yıllık azabın bitmiştir. Şimdi seni hanımına çocuğuna kavuşturacağız. Alıyor cehennemden bu adamı, tam cennetin çizgisine getiriyor. Bir bakıyor adam hanımı ve çocuğu sırtı dönük bunu bekliyor. Tam bitti bu dert diyor. Adımını atıp hanımına çocuğuna sarılıp elini dokunduracakken zebaniler çekiyor. Ben müntakim olan Allah'ın bir memuru olarak dünyadaki hilelerine mukabil seni böyle hileyle aldattım. ciri şimdi bir milyon yıl daha diyor. Var mı başka şansı lütfen? Hayır desin olmuyor mu? Başka anlaşma yapsın. Olmuyor mu ya? Bir anlaşma daha yapsın. Ve diyor ki bir milyon yıl sonra seni çocuğuna, hanımına kavuşturacağım diyor. Başlayalım mı bir, bir milyon yılda? Tam bir milyon yıl daha azaptan başka şans var mı Abdurrahim abi? Çekti mi onu da? Çekti. Cennetten açıldı mı perde? Açıldı. Hanım çocuk bekliyor mu? Bekliyor. Bu sefer içeri iki adım attıracak. Her şey zıttıyla bilinir. Ne kadar daha cennete girse, o kadar cehennemizi abartır. Bu sefer hanımı onun yüzüne bakacak. Çocuğu baba diye tam havada koşacakken, zebaniler yakalayacak birinden, gir bakalım içeri bir milyon yıl daha. Allah intikam alanların en hayırlısıdır. Bu benim kardeşinizin bir tefekkürü. Ama Allah'a karşı kendini cin göz ve uyanık zannedenler var ya, Onlara karşı sanki böyle olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Bu yüzden anlıyorum ki şeytanın sizleri kandırmayı başardığı sahnelerde hayattan geçici bir lezzet alabilirsiniz. Ta ki Allah belanızı verinceye kadar. Allah rızası için El Fatih.